857. konu, Hazreti Ömer'in bir şeyi yasakladığında uygulamaya kendi aile efradından başlaması, Hazreti Ömer halka bir şeyi yasaklamak istediğinde uygulamaya kendi ailesinden başlar ve onlara, sakın herhangi birinizi bu yasakladığım şeyi yaparken görmeyeyim, böyle bir şey kalkışacak olursanız size başkalarına verdiğim cezanın kat kat fazlasını veririm, derdi.